Kayseri'de ağaçlarla kaplı bölgenin konut alanı olacağını öğrenen Erciyes Evleri Mahallesi sakinleri betona hayır sloganlarıyla eylem yaptı ve yeşil alanın korunması için imza kampanyası başlattı. Koca Sinan'a bağlı Erciyes Evler Mahallesi'nin bir kısmının halen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kullandığı ve 240 ağacın bulunduğu 10.734 metrekare alan ticari alan olarak tescilendikten sonra özelleştirme idaresi tarafından 19 milyon liraya satıldı.